Selam Müslümanlar, Müslüman bir gönül eridir. Müslümanı tanımak isterseniz onu kendi davranışları içinde aramak lazımdır. Mümin kendi davranışlarıyla kendisine mümin dedirten kimsedir. Gönlü aydın, içi aydın, duyguları hüşrar kafası işleyen, terkip kabiliyetinde insandır. Rabbi hesabına ondan gelen fermanları dinlediği zaman körler, sağırlar gibi onun üzerine yan gelip yatmaz. Rabbim beyanı diye gerekli tazimat ve tekrimatı gösterir. Rabbinden gelen her şeyi pratikte ve hayatta hemen onda mâkes bulur. Sözünden daha çok o yaşar. Yaşadıklarına yer yer tercüman olsa bile fakat yaşadığı dediğinden daha çoktur. Bu bazında bu devran o türlü müminlere şahit olmuştur ki bütün hayat boyu söyledikleri söz, bütün cümleleri toplasanız mümin olduktan sonra 500 cümleye varmaz. Fakat öyle şeyler yapmışlardır ki binlerce mücellet kitabı bir araya getiren insan onun aşırı mihşarına varacak şeyi yapamamıştır. Bana bir mümin kalsın da Mus'ab bin i 500 kelime söylediğini söylesin. Mevazide, siyerde bu mevzuda bir şey bulamayacak, bana anlatamayacaktır. 18 yaşında düğün evine girer gibi, Müslümanlıkla zibab olan Mus'ab bin Umeyir, 18 yaşından sonra vefat edeceği ana kadar, bütün hayat boyu konuştukları şeyler 500 kelimeye varmıştır diye bana birisi çıksın da söylesin. Ben kendi beyanlarımdan vazgeçeceğim. Hakikat erleri davranış erleridir. Hakikat erleri fikir erleri ve fikrini yaşayan hakikat erleridir. Biz davranışlarımızla müminiz. Davranışlarla mümin olmayı bıraktığımız günden bu yana da derbeder ve perişan bulunuyoruz. Müslümanlığı, debdebeli ve muhteşem sözler içinde, çalım satarcasına başkalarına anlatmaya kalktığımız günden bu yana. Nefsimizi anlatmayı terk ettiğimiz günden bu yana, ona çeki düzen verme işini, üfulesini bıraktığımız günden bu yana berbat ve perişan olduk payimaliz. Ayaklar altındayız. Müslüman davranış insanıdır. Bana bir Müslümanın namaz kılarken secdede iki defa inlemesi, bir nasihatçının elli defa beni kükretmesinden çok daha fazla tesir icra eder. Bana bir müminin Rabb'in huzurunda inanmıştım. yüzünde göstereceği iş mizah çok daha fazla müessil olacaktır. Ben ehlullah'tan hakikat erlerinin huzurunda oturdum. Ehlullah meclislerinde bulundum, omuzlarımı okşadılar çocukken. Fakat Rabb'imin adını Peygamberimizin yüce ismini duyduğu zaman hıçkıra hıçkıra ağlayan ümmi ninemin bana verdiği dersi veremediler. Çünkü o Rabbimin adını duyduğu zaman bulgur gibi kaynıyordum. Hazreti Muhammed dendiği zaman rengi sararıp soluyordum. Ve ben endişe ediyordum, başını secdeye koruda kalkamaz bu kadın diye. Bir ümmiye kadar nasiha olamadılar, vaiz olamadılar. Ben kendi cemaatime nasih ve vaiz olamadıysam iç boşluğundan ve kokluğundan, gönülleri olamayışımdan, Yoksa bu kadar ahlullah geçinen insanlar var, nerede Müslümanlık bu vatanda? Demek ki içlerde kopluk var, boşluk var. Demek ki biz hak ve hakikat, tekameti, kıymetine uygun tercüman olamıyoruz. Olsaydık böyle mi olurdu bu vatanın halini? Hiç sesimizi duyuramıyoruz. Gönül heyecanımızı onların vicdanlarına duyuramıyoruz çünkü onlardan mahrumuz. Bu mevzuda hırfane olduğumuz için, Dirpanelik bütünüyle ictimai hayatımıza aktetmektedir. Biz barışlayın bir yıl lafazından ibaret. Bir yıl diyalogtan ibaret. Bir yıl felsefi diyalektik yapan dafillerden ve nazanlardan ibaret. Bir asır çeyrek asırdan bu yana sizi ifa eden aldanmış kimseleriz. Aldattık hakikat eri olamadık. Teker teker her birerlerimiz omuzdan da yükseldik. Nerede tatlı, suz işi, iç yakıcı bir name tutturduysak, arkasından cüzdanımıza gelecek şeyi hesap ettik ve yığın yığın kurban verdik. Bir kurbanla bu millet olurdu yığın yığın kurban verdik. Hevesine kurban gidenler, midesine kurban gidenler, bağırsağına kurban gidenler, ikbaline kurban gidenler, debdebeye kurban gidenler, ihtişamın kulu ve kölesi olanlar. Size nasihat edenler, bizim gibi gafiller. Size hakikat adına tercüman olamadık. Müslümanlık bir haldir. Müslümanlık bir havadır, o havayı estirebilirseniz gelir insanlardır. Bırakın yalanı ve kizmin. Bırakın davranışlarınızda kizsun iliyim. Siz davranışlarınızda hakikat gamz edin. söz söylemeye lüzum yoktur. Göreceksiniz bir hale gibi insanlar etrafınızda toplanacaktır. Mus'ab, Mus'ab dediğim için onu anlatayım. Elli anlattım da birinci olsun mazur görün. Rasul-i Ekrem bezmine girmişti bu bir delikanlıydı. Hevesatını aşacağı günde girmiştim. Anası her gün beklerdi, kapıyı açardı. Saçlarını okşardı Mus'ab'ım derdi. Tüyden döşekleri altına sererdi. Şimdi mi kahvaltı yaparsın oğlum, sonra mı yaparsın derdim. Hayat kendisine güldüğüm ve hayat bütün rehavetiyle çepeçevre kendisini sardığım, rehavetin bir atmosfer halinde kendisini boğacağı zaman, birdenbire Mus'ab-Habbab bin Ereti vasıtasıyla Ekrem'in sesini ve soluğunu duydu kulağından. Beyninden vurulmuş gibi i̇bn Kamın evine koştum. Gün o gün ondan sonra da bir daha ayrılmadım sest samitin fali içindem. Elfencə divan duruyor. Delikanlı Resul Ekrem'i dinliyordum. Söz yoktu ondan. Bir gün Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan'a git dediğize gitti vazife yaptım. Kur'an konuştum. Kur'an düşündü. Kur'an'a tercüman oldum. Kur'an koktu. Kur'an aksettim Ve hasbili içinde yine postuna sarılım. Yumuşak döşekleri önüne inip kalkan sofraları terk etmiş bu feragat sahibi insan. Mekke-i Mükerreme'ye dayanamadı döndüm. Medine'ye hicret vermanı çıkınca bu defa doğruya hicret ettim. Ana yut, yuva, yumuşak döşekler ve sofralar her şey terk edilmişti. Yine Samit'in faali içinde böyle duruyordum. Mescidi Nebevi kerpiçten yapılmış duvarlarıyla, kurma el elyafıyla kapanmış tavanıyla hurma sütunlar ve direkler üzerindeki kaideleriyle basit Mescid-i Nebevi maddi yapısı itibariyle bu kadar mukassi fakat arş azam kadar Ali Mescid-i Nebevi sallallahu aleyhi ve sellem. Resul ü Ekrem o mescitte parmağını kaldırıyor, mus'abı gösteriyor. Şunu görüyorsunuz diyor, Mekke'de gezerken pancurlar açılırdı da kadınlar buna bakarlardı diyorum. Sokakta o gezerken herkes arkasına düşerdi. Hayatında bir rahat ve rahavet vardı ve şu haline bakın elbise bile kalmamış, sırtında bir posta sarılmış burada duruyor. Emir bekliyordu, emir ver de yapalım. O hep verilen emirleri Samit'in faal içinde yapmış, nihayet Uhud sarpına kadar, sarp kayasına kadar gelmişti. Öyle çetindi ki orada bir mücadele verecek ve iradenin bir hakkın, iradenin bir hakkın davasına dem tutacak ve dil su olacaktı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hırkatını sırtına taştı. Teberrüken ehlullah'tan birinin cübbesini sırtına geçiren mürit gibi. Resul-i Ekrem'in cübbesini sırtına taştı. taktı uçuyor gibiydi, kanat almış uçuyor gibiydi. Yine sessizdim. Yine samitin faali içindeydim. Ancak Resul-i Ekrem'e kılıçlar, orada Resul-i Ekrem'e varılmaz olduğunu Musab'ı görünce verdilerdim. İbn-i e üzerine yürümüştüm, kılıçlarla onu budarken Resul-i Ekrem'i aşmaya doğru geçerken sessiz adam ateş kesilmiştim. Kol böyle gidiyordu yine kalkıyordum, böyle kesiliyordu yine kalkıyordum, bu kol da düşüyordu yine. Boynu kalınca da sonra boynun kılıç darbes bir bu kaldı diyordum ve yere kapanırken de sessiz yine yüzünü kuma gömüyordum. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i başına getiriyor bir hocamız. Onun başında konuşturuyoruz. Biliyor musunuz Mustafa Niçin yüzünü sakladı? Niye kimseye yüzünü göstermek istemedi böyle? Bilemeyiz ya Resulallah. O kendisi de benim önümde bir sütre olarak yıkıldıktan sonra bana bir şey olacağını düşündü. Bir şey yaparlar diye düşündüm ve kendi kendine düşündü. Benim gözüm göre göre Resul Ekreme bir şey yaparlarsa ''Kolum yok ki kılıç kullanayım, kolum yok ki sancak tutayım, başım yok ki kalkandır diye uğrunda kullanayım...'' ''Ve ben bu halimden Allah'ın huzuruna gidersem, Rabbim bana derse ki Musa, Resulullah'a dokundular sen nasıldın?'' derse ben ne derim onun için yüzünü saklıyordu, diyor. Sessiz insan, daha kadar iş yapıyor, Musab'ın işini kaftağına yükleseniz eritir kaftağını. 25 yaşındaki delikanlım. Daha bıyıkları yeni terleyen delikanlım. Kur'an bana omuz ver dedi delikanlım. Labbeyk deyip Kur'an'ı omuz vermeye koşan delikanlım. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın önünde yine sessizliği içinde yıkılıp gidiyorum. Onda laf ve lafazanlık yok. Onda davranış var. Yapayım da Müslümanlık nasılmış görsünler. İşte onu yapıyorum mümin onu yapacaktır aziz Müslüman, mümin onu yapacaktır şerif Müslüman, lafla değil meselem, davranışlarla, iç heyecanıyla ve gönülden meseleye dilbest olmakla, iktiza ettiği yerde haysiyet ve namus her şeyi orada dökmekle, ikbal hırsı bizi öylesine kıskıvrak sıkıştırmış kim? bir cephe teşkil eden inkarcılık karşısında, ilhat karşısında, yani bağışlayın, Maon'un ve Leli'nin uşakları karşısında, bu vatanın birliğini ve muhafazasını üzerine alan delikanlılar dahi, bu ikbal hırsıyla her gün birbirlerine düşüyor ve birbirlerini vuruyorlar. Demek ki gönüllerde Allah ve Resulullah yok. Demek ki Kur'an'a dilbeste olma yok. Demek ki davranışlarda Müslümanlık yok. Ve beni dildir ve tedirgin eden de kendi cemaatimin bu hal ve bu vaziyetidir. Bunlar da benim gibi kov yetişecek, boş yaşayacak, beyhude bir vebali ısıtlarında taşıyacak ve baş aşağı yıkılıp gideceklerse, selam sana ya Resulallah iş bitti diyeceğim ben. Bu işi götürecek erler, hakikat erleri kalmadım. Silahla iş yapacak lafadan ve kevezeler var sokaklarda. İşi duvarlara yaz yazmaya döken bir kısım gafil ve nadanlar var sokaklarda. ...bununla kendi milletlerine ve vatanlarına bir şey yapacaklarını zanneden... ...gönülden ve histen mahrum, zavallı kılıflar var, kalıplar var tanedem. İş bitmiş diyedim. Fakat Rabbimin rahmet ve inayetinden intizar ediyorum ki... ...bu meseleye gönül koyacak, gönül verecek, bel bağlayacak insanları ihsan eylesin. Mütemerrit gönüllerimizi uyarsın. Hakikati ona duyursun ve doyursun ve bizi manevi açlıktan halas eylesin. Aziz Müslüman şunu arz etmek istedim. Dil insanı cennete götüren mühim bir vasıdadır, bir vesiledir. Ve dil aynı zamanda insanı yerinde tevkif eden bir vasıda, bir vesiledir. Dil insanı baş aşağı cehenneme götüren bir husustur. Yerinde tutulan dil insan âlâilliğini kemalata çıkarır. Ve yerinde de konuşan dil insan âlâilliğini kemalata çıkarır. Dil Kur'an'a tercüman olursam, dil hakikat adına tercüman olursam, o dil insan âlâilliğine çıkarır. Ve dil lafa dallıkta kullanılırsam, diyalektik yaparsam, felsefeyle iştigal edersem, aldatmacılıkta yorulursam, kitle yapmaya kalkışırsam, o dil insanı baş aşağı cehenneme götürür. Rabbim kötü dile sahip olmadan bizi muhafaza buyursun. İnsanda en mübarek huzuğu budur, insanda en berbat edici batırıcı huzuğu da yine budur. Buraya sahip olun Resul-ü Ekrem buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete gireceğinize kefil olurum. Bunu güzel kullanın, bunu irşat ve tebliğde kullanın. Bunu hakikata aşina gönüllerinize tercüman olmada kullanın. Ben size kefil olurum diyor Resulüktem sallallahu aleyhi sallam. Rabbim sizi ve bizi iki canın derbe derliğini den eyletin, aziz ve şerif eyletin. Alla innahtan al kelam ve abla nizam. Kelamullah il melik il aziz il allam. ve teala fil kelam. وَإِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمْعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ